Dinleyicilerimize evet. sizi kısaca tanıtmamız gerekirse Kamber Bozan kimdir desem nasıl tanıtırsınız kendinizi? Ben Kamber Bozan 49 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum 20 senedir pardon 17 senedir bakalcılık yapıyorum. Bakalcılık yapıyorsunuz. Peki nasıl başladı yaşam öykünüz sizin? Nerede başladı? Birazcık bize bahseder misiniz? Nerede doğdunuz büyüdünüz? Ben e, Adıyaman'da ortanca köyünde doğdum. E, orada doğdum. Orada e, 14 yaşına kadar e, Melmeket'teydim. Orada çalıştım. İşte e, 7-8 yaşlarımdan e, 14 yaşına kadar işte hem köyde çalıştım, hem ırgat olarak Adana, Mersin, Tarsus oralara mercimek veya pamuk toplamaya gittim. Adıyaman'da köyde doğdunuz. Kaç çocuklu bir ailede? Doğdunuz. Kaç çocuklu bir aile? Biz dört erkek bir kız. Beş çocuklu bir ailediyiz. Anadolu 7 nüfus toplamda. Evet. Ve 7 yaşından itibaren siz mevsimlik işçi olarak civar illere pamuk toplamaya, mercimek toplamaya gidiyordunuz. Aynı zamanda okul hayat devam edebildi mi? Okula gidebildiniz mi? Evet. Ben 6 yaşımda okula başladım. Ee, okula başladığım zaman e, işte ancak biz biliyorsun doğuda biz bir şey bilmiyoruz sabah e, kalkıyorsun tarlaya akşam e, eve okula gider gelirken gir, gir, zaten ancak e, adımızı soyadımızı işte gel git falan bunları e, ancak o kadar Türkçe ancak o kadar öğrendik. Türkçe konuşuyordunuz çünkü çünkü ve evet, Türkçe. Tabii. Okulda öğrendiniz aslında okula gidince. Evet, o da sınırlı evet. kelimelerden ibaret. Yani tamamen bir akıcı Türkçeyi öğrenemediniz de okulda o dönemde. Yani biz anadan doğduk Türkçe biliyorduk. Okula gittik Türkçe öğrendik. Evet. Peki nasıl bir çocukluk yaşadınız? Nasıl bir çocuktunuz? Valla çok çalışkan, saygılı, efendi. O hayatımı o şekilde hale devam ediyorum. O zaman da öyleydi. Bugün de öyle. Hep çalışkandım, hep saygı, sevgi, hürmet bilmek küçüğümüz bilmek ee, hayatım hep böyle geçti. Peki doğduğunuz büyüdüğünüz köy nasıl bir köydü? Bize birazcık köyünüzden bahseder misiniz? Bizim köyümüz işte e, tütünle e, tütüncüyüz biz. Tütünle ilgilenirdik. Tütünle kalktık, tütünle büyüdük. E, işte ancak şunun bunun işçiliğiyle hayatımızı 14 yaşına kadar orada geçirdik. Peki 14 yaşına kadar Adıyaman'da Ortanca Köyü değil mi? Ortanca Köyü'nde yaşadınız. Yazları evet, mevsime bağlı Ortanca. olarak, mevsimlik işçi olarak ailenizle beraber Adana'ya, Mersin'e gittiniz. Sonra 14 yaşına geldiniz. 14 yaşında ne oldu? 14 yaşında tabii ki ben o, o yaşlardan 14 yaşına kadar çalıştım. Hem aileme veriyordum paramı çalışırken, din işte saman toplarken, şu bunu derken paramı öyle biriktiriyordum. Ben paranın dediklerinden zaman baba ben İstanbul'a gideceğim dedi. O da gitme falan dedi. Ben de gittim Kahta'da bir elini kestim. Direktmen İstanbul'a geldim. Teyzemler de buradaydı. Ailenizin yerleştik. ailenizin rızası yoktu. Yani babanızın rızası yoktu. Ama siz e, Kahta'ya gidip oradan bileti alıp İstanbul'a teyzenizin yanına mı geldiniz? Evet. Yani Çünkü ana babanın rızası hiçbir zaman evladının kendine ayrılmasını istemez. Doğru. Ama ben de hep burada hani hep e, e, köy hayatı e, burada ne öğreneceğim diye e, bu kafamda soru işaretiydi. Ben de çektim geldim. Burada e, bir süre işte çevreyi tanıncaya kadar ortamı görünceye kadar teyzemde kaldım. Ondan sonra teyzemden e, ara sıra e, bir iş buldum. Bulduğum iş yerinde ara sıra kalmaya başladım. Peki şimdi İstanbul'a geldiniz. Teyzenizin yanındasınız. İş bulmanız kolay oldu mu? Ne iş yaptınız o dönemde? Ben konfeksiyon işini buldum. Çırak Neler olarak gibi? başladım. Çırak olarak ne yapıyordunuz konfeksiyonda mesela? Yani şöyle ortalığı temizlemek, işleri toplamak, bakkala gitmek, bir şey, makinecilere bir şeyler almak. İşte ne bileyim onlarla istediğini yapmak peki işe girdiğiniz şarkı olarak bir yandan çalışıyordunuz artık teyzenizin yanında da kalmaya dan vazgeçtiniz çalıştığınız yerde mi kalmaya başladınız o dönemde ee, evet çalıştığım yerlerde kaldım Üsküdar'da bir sonra daha sonra öğrendim bir öğretmenmiş o kendisinin yanında çalıştığım konteksiyoncu evet ee, he, ok, ok, öğretmen beni bir gün böyle yağmur yağıyordu ıslanmıştım <gülüyor> benim şey yerine gittiğim zaman baktık ki ıslanmışım beni kucakladı masanın üstüne koydu etrafında elyaf melyaf sardı e, bak hali onu unutmuyorum o, o, o şeyle o güzelliği de gördüm zorluklar içinde zor şartlarda çalıştınız çıraklık yaptınız 14-15 yaşlarında İstanbul'da ve Adıyaman'dan sonra 14 yaşında gördüğünüz İstanbul'da aslında hiç bilmediğiniz bir şehirde hayata tutunmaya çalıştınız bu mücadele devam etti sonraki yıllarda. Siz herhalde hep çırak olarak kalmadınız. Sonra bu çalışkanlıkla herhalde değişti birazcık şartlar. Neler oldu anlatır mısınız bize biraz? Tabii. Ee, Üsküdar'dan şey bu sefer e, bu da biraz daha alışıncaya kadar e, tabii e, usta olmak istedim. Makine işini yapmak istedim. E, daha kendimi yürelemek istedim. Sonra oradan bir süre çalıştıktan sonra oradan çıktım. Karşıda Mahmut Paşa'da çalıştım. Bir iş buldum. Ee, bir şeydi bir iş hanıydı iş yani. hanında bir konfeksiyon işine gene buldum ee, orada e, makinecilik olarak e, uğurlukçı olarak makine birazdan sonra öğrendim o, makineci olarak ba, makineye başladım e, Ondan sonra makineci olarak e, ben çok çünkü orada kaldığım için artık çok çalıştığım için e, parça baş çalışmaya başladım yani. Çok çalışırsan çok alırsın, az çalışırsan az alırsın. Yani konfeksiyonda ürettiğiniz adet kadar para kazandığınız bir sisteme geçtiniz. Artık usta oldunuz, öğrendiniz, makine kullanmayı öğrendiniz ve e, Üsküdar'dan Mahmut Bey'e iş değiştirdiniz. Ve ürettiğiniz kadar kazanmaya başlayınca e, zaten çalıştığınız yerde de kalınca e, gününüzün büyük çoğunluğunu çalışarak, üreterek ve para kazanarak geçirdiniz. Evet paramı kazanıyordum. Paramı biriktirip aileme gönderiyordum. Anneme babama çünkü kardeşlerim de oradaydı. Kardeşlerime anneme babama destek olmak için hep çalışıp onlara gönderiyordum. Peki sonra 20'li yaşlara geldiniz ve herhalde askere gittiniz. Evet işte o zaman çayım çalıştım paramı biriktirdim. Askerlik dönemi geldi askere gittim. O biriktirdiğim paraları askerliğimde harçlık olarak kullanıyordum. Yine ailenize hiçbir yük olmadan, ailenize hiçbir beklentiye girmeden kendi biriktirdiğiniz paralarla yaptığınız yatırımlarla askere gittiniz. O dönemde de kendi açlığınızı yine kendiniz kazanmıştınız. Ee, askerden döndünüz. Yine İstanbul'a döndünüz herhalde. Evet. Yine İstanbul'a döndüm. İstanbul'dan yine aynı iş hanına, aynı yere orada bıraktığım gibi tekrar iş hanına geri döndüm. Orada yine aynı usta ile yine aynı başladım. Yine parça parça çalışmaya başladım başladığım bir 5-6 ay sonra ondan makine satın aldım. Hem makine o benim makinem da çalışacaktı hem de ben kendi makinemde çalışacaktım. çalışıp o makine parasını hem ödüyordum hem de öyle paramı kazanıyordum. sonra bir süre sonra bir tane oldu, iki tane oldu. Tam usta oldum. Kesim kesimini kendim yapmaya başladım. Kendi müre şey yapmaya, iş bulmaya çalıştım. Sonra usta dedim ki şurada boş bir dükkan var, orada bir dükkan tutacağım dedim. Artık ee, kendi makinalarınız var. Artık kendi, evet. artık kendi makineleriniz var. Artık kendi makineleriniz var. Ustalığınız da gelişti. E, müşteri de bulmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Artık herhalde kendi kanatlarınızda uçma zamanı diye düşündünüz ve ustanızdan ayrıldınız mı? E, tabii şimdi usta dedi ki ben sana yardımcı olurum dedim, bilmediğim şeylerde. E, ben de tamam dedim. O zaman yan tarafı dedim ben kiralayayım, ben oraya taşınayım. Ara sıra yardımcı olursun bana. Evet dedi sağ olsun. Adı Hasan'dı. Evet. Aldım orayı bir makineyle başladım. Allah şükürler olsun. 4-5 dört, dört tane makine yaptım. Ondan sonra kardeşlerim tabii o sırada buralara getirdim. Adıyaman'daydı kardeşleriniz değil mi o dönemde? Evet. Sonrasında... Onlar o zaman Adıyaman'daydı. Siz işi kurunca kardeşlerinizi Adıyaman'dan aldınız, İstanbul'a getirdiniz. Evet, İstanbul'a get ev tuttum, İstanbul'a getirdim. Nasıl gitti işler peki? Ge ee, geçindirebildi mi Tüm aileyi? Evet. Tüm aileyi geçindirebildi mi o dönemde yaptığınız işler? Ee, Çok şükür kardeşlerim de yanımda çırak olarak çalışınca, e, işi tabii ben burada ustayım çünkü ben e, gece gündüz çalışıyorum. Böyle böyle sabah mesela 8'de başlayıp, ertesi 24 saat uyumadığımı biliyorum. Yoğun bir dönem, ben hiç uyumadan iş yani. yetiştirmeye çalıştınız o yıllarda. Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra işte kardeşlerim hepsi geldi, usta oldular, onlar da çalıştılar. Daha sonra ben bir şey hanımla tanıştım. Annem ki böyle bir komşumuz vardı dedi, bayan dedi. Ee, seni, sana onu isteyelim mi? Ben de sen nasıl uygun görürsen annem dedim. Tanışıyor muydunuz dedi. eşinizle o dönemde yoksa daha evet. önceden bir tanışıklığınız yoktu herhalde eşinizle? Ee, yok. Sonradan tanıştık. Biz Bir sene zaten konuştuk. Bir sene sonra istemeye gönderdim annem ailemi. Evet. Vermediler. Vermeyince <gülüyor> karar verdik kaçırmaya. Eşinizi kaçırdınız mı peki? <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet. İstedik vermediler. Sen ufak dediler. <gülüyor> peki istediniz vermediler. Eşinizi kaçırdınız. Ee, bir yandan kardeşleriniz de burada. Onlar da artık usta oldu. İşleriniz açıldı. Ee, çok kazanıyordunuz. Ama sonra bir gün ne düşündünüz? Bir gün böyle e, akılma böyle yurt dışı geldi. Dedim bu sefer de bir yurt dışına çıkalım. 2000 e, 2005'te tabii bu 2093'te e, evlendim 94'te e, benim bir oğlum oldu Fırat e, dünyaya Fırat dünyaya geldi. geldi bir oğlunuz oldu Evet Peki yurt dışına gitmek istediniz nereye gidecektiniz Ne iş yapacaktınız var mıydı bir planınız Yurt dışında ne yapacağınıza dair? Vallahi Hiçbir hani plan proje ne iş yapacaktım ne yapacaktım sadece girip orada çalışıp para kazanmak istedim. Çünkü ben ortamda öyle hani çevrede öyle gördüğüm için dedim herhalde bunu da başarırım girişken olmam lazım dedim. Ee, bir şeylerin peşinde koşmak lazım dedim. Aslında kazancınız evet. vardı yani bir geliriniz vardı ama o gelirle herhalde daha ne uzayıp ne kısılırız bari değiştireyim bir şeyleri hayatımda diye düşünüp yurtdışına gitmeye karar verdiniz herhalde değil mi? Ya hesabı yapıyordum burada. Diyordum, mesela o bir, mesela şimdi bir euro diyordu ki bu marktı tabii. Evet. Ee, burada bir mark bu kadar yapıyor. Orada çalışırsam bu kadar yapıyor. Aylığım diyorum üç bin lira, dört bin liraya geliyor diyorum. Ama bu kadar derim aklımda böyle planlar yapıyordum. Neyse bir gün aklıma geldi. Ondan sonra e, söyledim. Bir İsviçre vizesi almıştım. Pasaport aldım, vize aldım. İsviçre'ye gittim. İsviçre'den e, Almanya'ya giriş yaptım. Kaçak olarak? Evet. Peki. Ne anladın yaptınız Almanya'da? Almanya'da sonra kayınçlarım oradaydı, oradaydı. Evet. Ee, oradan telefon açtım. Gelin beni alın diye. O da dedi ki trene bin gel dedi. <gülüyor> Bindim trene gittim Berlin'e. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadınız. Hayatınızda ilk defa yok, yurt dışına yok, çıkıyorsunuz. Yok yok hayatta. İstanbul'da İsküdar dışında hiçbir yere git. Hiçbir yeri görmemiştiniz. İstanbul'da İsküdar dışında. Yok. Peki o arada Fırat dünyaya gelmişti. Fırat ne kadar? Kaç yaşında? E, Fırat, ben Fırat'ı buradan bıraktığım zaman saat buçuk aylıktı. buçuk aylıkken eşinizi ve oğlunuz Fırat'ı Türkiye'de, İstanbul'da bıraktınız. E, İsviçre'ye gidip oradan kaçak yollarla Almanya'ya geçtiniz. E, Kayınbiraderleriniz orada. Onların yanında ne iş yaptınız, neler yaptınız, ne kadar süre Almanya'da kaldınız? Ben 5 sene kaldım. Orada onların yanında çalıştım, restoranda çalıştım. o kadar çalışıyordum ki inan ki haftalık dergilerde bile çıkıyordum. Orada da haftalık dergilerde çıkmaya başladım. Çok çalıştığınız için herkes sizi tanımaya evet. başladı. Çok çalışıyordum ve çocuklara oradan da böyle lolipop falan alıyordum. Oradan çocuklara aileler çocuklarla geldiği zaman lollipop hediye ediyordum. Çocuklar her oraya geçtiğinde kameramı burada buradaki dönerciye gidelim diye Herkes sizi Aha, soruyordu. Öyle. Peki 5 sene kaldınız. 5 sene süresince hiç Türkiye'ye gelmediniz herhalde kaçak gittiğiniz yok, için. Yok. Eşiniz ve oğlunuz Türkiye'de. 5 sene <gülüyor> sonra Almanya'da çalıştınız. O, o süreç zarfında zor olmadı mı? Oğlunuzu neredeyse 6 yaşına kadar hiç görmediniz. Ya zor olmaz mı? Ee, mesela bazen hani insan e, burada kendin işini kendin yapıyordun. Orada yabancı yerlerdesin. Orada ne göz, yani ne göz, ne göz yaşlar bekledik orada orada üzüntüler, sıkıntılar öyle kolay mı? Tabii internet de şu an kadar yaygın değil. Görüntülü görüşemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Sadece sesini duyuyorsunuz ailenizin. Tabi e, tabii ki tabii tabii insan anneler kolay mı? ya? İnsan çoluk çocuğunu yani 8,5 aylık bırakıp gitmek. hanımını severe gelermişsin, taşmesin. Eee bu yoksulluk içinde başkasının yanında, ailesinin yanında bırakıyorsun. Sıkıntı hmm. az, az olur mu? İnsan e, ailesini terk edip gittiği zaman yabancı yerlerde hiçbir şey bilmiyorsun, bil bilmiyorsun. E, karanlık bir odada gibisin. Öyle kolay mı? Peki Kamber abi o dönemde 5 sene Almanya'da kaldınız. E, para kazandınız herhalde. Sonra döndünüz galiba değil mi? 5 sene sonra. Evet ben çalıştım, para yolladım. Burada bir daire aldım. Dedim benimki bu kadar. Ev almak Dairemi için gitmiştiniz. Aldım. Evet, evimi evimi aldım. aldım. Döndünüz sonra Türkiye'ye. Evet aynen geldim konsolosda, da işte Türkiye'nin konsolosuna Almanya'daki konsolosu da hani böyle kağıdımı aldım uçağa bindim geldim. Peki geldiniz Havaalan'da. ne iş yaptınız Türkiye'de? Havaalanında çocuğum beni tanımadı tabii kucaklaştık falan falan e, tanımadı tabii. Sekiz buçuk Starıldı aylık bıraktınız bana. Fırat döndüğünüzde altı yaşında sizi tanımadı evet. doğal olarak. Peki döndünüz beş sene sonra e, burada nasıl bir hayat sizi bekliyordu? Vallahi buraya geldik dedim ilk önce hiçbir şey karışmayacağım ben çocuk çocuk çocuğu yani oğlumu da ve hanımımı alacağım bir Antalya falan dedim, bir gezmeye gideceğim aldım onları Antalya'ya gittim gezdim onların köyüne gittim kendi köyüme gittim benim hanım bu arada bir gezdik böyle bir ay bir ay sonra geldik İstanbul'a evet İstanbul'dan böyle biz gezerken ee, bir bir baktık ki bir devren bir bakkal, bakkal devreni yazılıyor. Bir, bir dedi, hanım dedi ki buraya alalım mı? <gülüyor> ben dedim ki alalım. Yapabilecek miyiz? Yapabiliriz. Beraber sır sırt verdik mi yapamayacağımız bir şey yok dedi. Ee, oraya gittik sorduk. Anladınız Oraya devren aldık bakkalcılık. 2000 yılında. 2000 yılında. 17 sene önce bir bakkalcık yanını Üsküdar'da İstanbul'da Üsküdar'da Devren satın aldınız ve 17 senedir İstanbul'da aynı noktada bakkalsınız siz mahalle bakkalısınız benim kendi çocukluğumda ya da birçoğumuzun şu an biz dinleyen dinleyicilerimizin de çocukluğunda mahalle bakkalı çok büyük Önemli bir yere sahip. E, mahalle bakkalı dediğimizde o mahalle için yani bir mahalle dediğimizde ilk akla gelen şeylerden bir tanesi mahalle bakkalıdır. Ve mahallenin aslında orta noktası, buluşma noktası gibidir. Herkesin ortak tanıdığıdır, herkesi tanıyandır. Siz de 17 senedir İstanbul Üsküdar'da mahalle bakkalısınız. Nasıl bir duygu mahalle bakkalı olmak? Birazcık bundan bahsedelim mi? Süremizde yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Hızlıca e, mahalle bakkalı olmak size ne ifade ediyor? Ya mah Mahalle bakkalı aile demek. Yani insanın kendi ailesi gibi. Çünkü biz böyle gördük, böyle biliyoruz. A, male bakalı aynı anadır, babadır, kardeştir, her şeydir. Çünkü aile bakalı olma, male bakalı aile bakalı demek. Mesela gelip, çocuğu mesela diyor ki anahtarı bırakıyor, anne, annem gelecek, babam gelecek, kardeşim gelecek, anahtarı bırakıyor. Büyük çocuğu okula gidecek, küçüğü kalmış. Getirip bakalımıza bırakır, büyüğünü bırakır, gelip küçüğünü alır. Biz böyle gördük. Biz çocuklar, mahalle çocuklarına sahip çıkmak lazım. Ha, mesela mahallede bir ses herhangi bir bir hasta olursa biz koşarız. Herhangi birisinin ihtiyacı olursa biz koşarız. Çünkü mahalle bakımı böyledir. Birbirimize yardımcı olmaktır, desteklemektir, sevgi, saygı, hürmet her şey olmalıdır. Çünkü biz hani biz böyle yapmak zorundayız, yapmalıyız. Evet. Yani biz insanlığımız bunu el veriyor. Evet. Bir de hani ev tutacak olsanız gidersiniz mahalle bakkalına sorarsınız. Birisini tanımıyorsanız <gülüyor> adres öyle. bulmak isterseniz mahalle bakkalına sorarsınız. A Aynen Sadece öyle. o da Aynen. değil. Adam kiracı var, kira, kiralık yer alıyor bakkalanca biz burada kiralık ev var mı? Kız isteyecekler ya acaba biz falan kızı isteyecekler. A isteyeceğiz nasıl bir şey? Bu olan nasıl bir şey? Yani göz danışıyorlar. Yani mahalle e, ait bütün bilgiler Mahalle Bakanı'ndan ulaşılabiliyor. E, peki <gülüyor> Kamber abi şimdi e, yavaş yavaş dediğim gibi programın sonuna geliyoruz. O yüzden de sormak istiyorum. Biz bugün sizi programımıza konuk aldık ama konu kalma nedenlerimizden bir tanesi siz bir anlamda bildiğimiz Mahalle bakkalından bir adım daha öte başka şeyler yaptınız. O mahallenin çocukları için. Ne yaptınız? Bize birazcık ondan bahseder misiniz? Sosyal medyada son zamanlarda oldukça e, popüler de oldunuz. Sizi duyanlar, bilenler de oldu. Bir videonuz e, sosyal medyada dolaştı. Belki şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz e, programdan sonra da araştırıp bulurlar. Videonuzu da izlerler. Siz ne yaptınız da bugün biz sizi aslında konu kaldık ve özellikle bunu da paylaşmak istedik? Birazcık bahseder misiniz bize? E, tabii ki. Şimdi biz bu bakkalda durduğumuz zaman tabii ki benim çocuklarım da aynı zamanda okula gidip geldiği zaman ufakken. Biz ben bu şey hani okulda geleceği sırada alıyordum elime kitabı beni beni görsünler derslerine ısınsınlar. Ben hani o çocuklarıma ders çalıştır mı çalışmadım mı diye diye sorabileyim. Bu hakkenini de bulayım diye. İlkokul ee, mezunusunuz. Ki... İlkokul mezunusunuz. İlkokul mezunusunuz. İlk okul mezunusunuz. <gülüyor> Ve evet, çocuklarınız okula giderken onlara örnek olayım diye onların gelme saatinde elinize kitap alıp kitap okuyordunuz. Ve çocuklarınız da sizden görsün onu yapsınlar diye. Derslerine çalışsınlar, kitap okusunlar diye. Aynen öyle. Önce kendimden başlamam lazımdı. Peki. Ama daha sonra ne öyle oldu? Öyle düşündüm. Daha sonra işte benim tabii ki zaman süreyi geçince tabii biz böyle kendimizden böyle gördük. Benim çocuğum da aynı şekilde burada o, bu okula bana bir gün iki gün böyle yardım edeceği zaman Hani her zaman bakkalda duruyorum. Baba sen gir biraz gel ben bakarım diye. E tabi o da derslerini çalışmak için kitaplarını okuyor falan. Dışarıdaki malayki çocuklar görüyor işte Fırat abi diye. Çünkü e, benim oğluma Fırat. E, Fırat abi sen ne okuyorsun? İşte kitap okuyorum. Bana da getirir misin? Ne istiyorsun falan? İşte küçük karabalık istiyorum. Birisi de küçük prens istiyorum. Kimisi diyor ki işte Christoph Colombo istiyorum. <gülüyor> benim oğlum da ertesi gün gidiyor. 4-5 tane kitap alıp geliyor evet. geliyor bu mahalledeki çocuklara veriyor mahalledeki çocuklar da bunları okuyor işte bunları okursan sana burada gofret vereceğim içecek vereceğim sonra o da veriyor benim oğlum tabii ki çocuk okula gidiyor benim oğlum ertesi gün bakıyorum çocuklar gelmeye başladı nerede Fırat abi nerede Fırat abi nerede diye ne olacaksınız falan işte biz kitap alacağız okuyacağız ee, özetini anlattığı zaman bize çikolata e oğlum dedim tamam benden ben de vereyim bana da okuyun e tabi bana da başladılar sonra dedim oğlum bu kitaplar yetmiyor 10 tane daha getir onları da getirdi burada mahalledeki çocuklarımıza böyle yardımcı olmaya çalıştık sonra bu çocuklar okulda diyorlar ki biz Kandor amcaya giriyoruz bize kitap veriyor okuyoruz özetini anlattığınız zaman burada ne istiyorsa beraber alıyoruz biz böyle bu projeyi böyle e, başlattık. Tabi bu arada kitaba ihtiyacımız oldu. Evet. Kitaba ihtiyacımız oldu. Tabi bu e, çocuklar okulda anlatınca sosyal medyada kimlermiş haberimiz yok tabi. Baktık gazeteciler falan geldi. Böyle bir durum varmış. bize de tabi böyle bir durum var biz yapıyoruz. Ama e, kitaba ihtiyacımız var tabi ki. Şu anda İstanbul Üsküdar'dasınız Kamber abi. Ee, evet. Mahalle bakkalısınız ve mahalledeki çocukların gelip alması için bir kitap tezgahı var dükkanınızın içerisinde çocuklar geliyorlar oradan kitapları seçiyorlar istedikleri kitabı alıyorlar okuyorlar daha sonra getiriyorlar kitabı geri ve size kitabın özetini anlatıyorlar size de onun özetini dinledikten sonra çocuklara diyorsunuz ki bakkaldan istediğinizi alın çocuklar da istedikleri yiyeceği içeceği alıyorlar ve gidiyorlar. Ee, evet. yaptığınız bu çocukların herhalde yarın ömürsün gün büyük bireyler olduklarında hayatlarında çok önemli bir yer edecektir diye düşünüyorum. Zaten 17 senedir aynı noktada bakarsınız. Zamanında çocuk olanlar şimdi ebeveyn olmuşlardır. Ee, herkes orada bahsettiğiniz gibi bir aile gibisiniz ama e, eminim çocuklar için de e, oradaki e, yaşayan tüm Mahalleli içinde çok değerli bu yaptıklarınız e, Sizi bulmak isterse Dinleyicilerimiz artık sonuna geldik e, Son olarak mesajınızı dinleyenlerimize Ne söylemek istersiniz diye soracağım ve sizi e, Gelip bulmak isterlerse Nerede bulacaklar İskidarda Size belki kitap getirmek isterler mahallenin çocukları için ee, Öncelikle söyleyeyim, Benim gayem bütün esnafların Böyle bir şey yapmaları Kapının önüne küçük bir stand koyup Çocuklarımıza yardımcı olmalarıdır e, kitap koysunlar, e, kağıtçılara, mağazalara vermesinler, bakkalarını, esnaflarını kap versinler, e, esnafla kapında bir stand kurup onlar içine koysunlar. Her geçen çocuk bundan faydalansın. Çok teşekkür ederim. Ee, Yerimiz bu, nerede? E, nerede bulacağız sizi? Şimdi ben Üsküdar, İstanbul Üsküdar, Mimar Sinan Mahallesi, Didekçi Amel Sokak, No 4, Oysal Gıda. Mimar yani... Sinan Mahallesi'ne Üsküdar'a gelip Mimar Sinan Mahallesi'nde bakkalcı Kamber abi nerededir deseler, Kanber abinin bakkalını gösterin deseler herkes gösterir herhalde sizi öyle Yani balar başından tutun İsküdar'a kadar Kamber amcamın bakkalı nerededir? herkes bilir zaten beni. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın artık sonuna geldik. Konuk olduğunuz için, hayat öykünüzü paylaştığınız için ve mahallenin çocukları için yaptıklarınız için, örnek olduğunuz için. Türkiye'de esnaf kavramının hakkını veren birçok esnafımız var. Onlardan bir tanesi olduğunuz mahallenin Kamber abisi, bakkal Kamber abisi olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. Abi teşekkür ederim. Sizin de yanınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dağmeni diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet efendim. Bugün programımızda e, bakkalcı Kanber abimiz konuktu ve her zaman söylüyoruz bu programda bir kenti kent yapan yollar, köprüler değildir sadece binalar değildir sadece. O kenti yaşanılabilir kılan, o kentin tarihinde yer eden, hafı insanların hafızasında e, kendi öyküsüyle yaşam öyküsüyle yer eden insanlardır. Bugün de programımızda çok güzel bir örneği konuk aldık. E, sizler de Mimar Sinan Mahallesi'nin yolunuz dışarsa kendisini bulacağınızdan eminiz. Ee, kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz, aynı zamanda programımızı takip etmek, konuklarımızı görmek, geçmiş programliklerine ulaşmak isterseniz Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız yeni bir yaşam öyküsüyle ve sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Masa'daki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.